Kutlu Doğum Haftası ne zamandan itibaren kutlanmaktadır? Ve Kutlu Doğum Haftası hakkında bilgi verebilir misiniz diye bir soru var. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Şimdi Kutlu Doğum Haftası aslında Resulullah Aleyhisselam'ı daha iyi anmak ve anlamak gayesiyle Nisan ayının 20'sine tekabül eden günlerde, yani biraz öncesi ve sonrası, Günlerde yapılan işlemler için bir hafta ihtas edildi. O haftadan itibaren ki bu 25 yıl öncesine dayanıyor. Daha ziyade Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı ve bize öğütleri, tavsiyeleri orada anlatılmakta. Günümüzde de aynı şekilde bu cereyan etmekte. Evet. Ancak malum Mevlid Kandili Revi'ül Evvel ayının 12. gecesi cereyan ettiği için o ayrıca tabi idrak ediliyor ve kutlanıyor. Onu karıştırmamak lazım. Yani kutlu doğum haftası ile Mevlid kandili farklı şeyler. Mevlid kandilinde Resulullah Aleyhisselam'ın doğumunu kutluyoruz. O doğru. Yalnız kutlu doğum haftasında bir haftalık bir süre zarfında Peygamber Aleyhisselam'ı tanıtma, anlama, idrak etme, amacıyla yapılan bir haftadır. Bu ikisi bazen ayrılamadığı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni bir şey ihtas ettiği ve bunun da uygun olmadığı tarzında zaman zaman bazı kişilerin ağzından sözler duyulduğu olabiliyor ama aslında çok makul şeyler değil. Peygamber Aleyhisselam her gün anılmalı ve anlaşılmalı. Ancak evet. bunun belirli haftada biraz daha yoğun olarak dile getirilmesi, katılımın daha geniş oranda sağlanması amacıyla bu uygulama yerine getiriliyor. Ve tuttu elhamdülillah, yani hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük katılımlar gerçekleşmekte. Ve o haftaya hasta bir konu öne çıkarılarak Resulullah Aleyhisselam'ın o yönü üzerine biraz daha fazlaca durulmakta. Bu faydanın hali değil, bu devam edecek. Zaten resmileşti, yani haftalar arasında girdiği için resmi olarak hem Diyanet, Milliyetin Bakanlığı, diğer kurumlarda Kutlu Doğum Haftası'nı idrak ediyorlar ve o hafta içinde Resulullah Aleyhisselam'ı anmaya, anlamaya gayret ediyorlar.